Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeah! 7'ye başladık sevgili dinleyiciler. 8.30 oldu saatimiz günaydın. 26 Kasım 2013 Salı sabahından yağmurlu Londra'yı anımsatan bir Ankara sabahından Hepinize bir kez daha günaydın Modern Sabahlar başladı. Günaydın hepinize iyi insanlar. Günaydın Oktay Demirci. Günaydın Fahir. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel cümleler bunlar Londra'yı falan filan. Bir Londra deyince benim kafa gitti. Anını satan dedim bir orada bir şey oldu. Yani hani Londra gibicesine hani güneşli bir Viyana sabaha gibi de yağmurlu bir Londra Doğru. sabaha gibi yani. Doğru. Ne kadar güzel. Çünkü biliyorsunuz Londra'nın birkaç tane meşhur olan şeyinden bir tanesi de e, yağmuru. Ankara'ya da yağmur çok yakışıyor. Yağmur Ankara'ya çok yakışıyor da diyebiliriz. Türkçemizi güzel kullanmak istersek. Ama mesela benim gibi affedersiniz. Saçma sapan kullanmak isterseniz benim gibi cümleler de Yok sen de çok güzel kullandın Fire. Haksızlık etme kendine. Oo yo. Günaydın sevgili Yeter. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. He! Aranızdan Her bazıları ben. he. Neredesiniz? Bugün salı diyorsunuz. Cumadan Ay, beri sesiniz mu? duyulmuyor diyorlar... Muhterem Pazartesi günü neredeydiniz diye soranlara verecek cevabımız elbette ki yok. <gülüyor> yani onun bir açıklaması olabilir mi? Elbette Başımızı sağa ya da sola, tercihen sola. Kırarak Kıra, bak şöyle. Şu, Kır. şekil, şu şekil sevgili dinleyiciler. Gözlerimi uçlar. de sol taraftan akıtma yapıyorum yere doğru. Gözlerimizi kısarak normalde e, yuvarlak yuvarlak gözlerimiz eşek gözlü olmamıza rağmen kısarak ve ağzımızı da hafif gülümseyerek o mahçup gülümsemeyle beraber yelemedik efendim cevabını veriyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız oldu. <gülüyor> sıkıntılarımız var. Vallahi hakikaten nazar mı diyelim. Böyle hani hep böyle bir şey yapmak istersiniz. Hani böyle üniversite yıllarınızı hatırlayın dersiniz ki bu haftadan itibaren şeye başlayacağım dersiniz ...derslere gideceğim dersiniz evet. ya da her pazartesi dersiniz ki bu sefer rejime çok güzel başlıyorum dersiniz dersiniz de dersiniz ya bizde de o var yani bu pazartesi çok güzel başlayacaktık programa aslında zamanında yani zamanda derken e, zaman mefumu karışık olabilir evet efendim. <gülüyor> Günah çıkarma <gülüyor> işlemimizin ortasında bir e, çok değerli papazımız geldi. Hoş geldiniz. Papaz <gülüyor> efendi. Papaz derken papaz gibi herif. <gülüyor> Şuna bak. Ne bir tıraş olmuş ne bir şey yapmış. Yeni pirinç var ya. <gülüyor> ne var? Pirinç. Her gün pilav mı yiyeceğiz ya? Evet. Merhaba. Papaz her gün pilav yemez atasözüyle karşınızdaydım. Hoşça Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Valla iyi oldu o şakanın demesi. Vallahi Çünkü gün, yani şimdi 4 gün el ayağım titredi şurada yani yoktuk, hiçbir şey bulamadım. Monk, monk. Şaka hazırlanan espri bu mu? Bu muydu? Bu olmamalıydı. Olmasaydı daha mı iyiydi? Neydi? Tekrar bir günaydın. Dışarıda yağmur devam mı? En son gelen arkadaşımız keyifli bir yağmur devam ediyor. Evet, Aynen devam hocam. Dışarıda devam. Hocam ona o şekil yapmıyoruz ama bak. Sen onu geldin mikrofona ne var ne yok giriştin. Ben öyle mi girişiyorum? Alo diyeceksin. Nasıl konuşacağını bileceksin mikrofonla. Alo diyor. Evet Bak, çok gördüm. güzel. Şu anda ses ayarı çok güzel. Hepinize keyifli günaydınlar diyorum ve keyif logosuyla sizleri selamlıyorum. Çok güzel diyoruz. Biz de e selam logosuyla... Senin logona karşılık veriyoruz. Ve Tekrar. ben gülümseme logosuyla hepinize tatlı bir cevap vermiş Çok oluyorum. Çok güzel oldu. Yine programı sağlıklı bir şekilde, lezzetli bir şekilde açtık. Bugüne kadar hiç böyle keşke bu program televizyon programı olsaydı demedim. Hatta hep radyo programı olmanın keyfini yaşadım ama... ...şu keyif logosu hareketimi... Keşke insanlara ulaştırabilseydim. O da adli olacak Ege yani bu ha ince, ne, nasıl diyeyim yani bu bir smiley face diye geçen gülümseyen surat. Bir efendime söyleyeyim göz kırpan smiley face dedikleri öbür surat. Ya da mesela şaşkınlık ifade eden şu bak ağzıma bak. Şu. X O O O O. X -O, -O, -O. Olan, onlar gibi o da zaman içerisinde keyif logosu da emin ki oturacaktır. Hafta sonu pek çok olay oldu. Boşverin logoyu, mugoyu. Ee, hızlıca bakmamız lazım. Logoyu, mugoyu bırak. Biz işimize bakalım. Okta, evet. Okta, benim videomu çekip e, paylaşır mısın YouTube'dan? Tabii paylaşırım. Keyif logosu videomu. Tabii ki. Tabii Çünkü ki. Madem e, şey yapamıyoruz, keyif lafı ile başlayan e, yolcular, ben baktım insanlar keyfi kullanıyorlar. Nasıl hi girebilirim hi. falan diye. Hi keyif hay. ötesi denedik. Keyifler ola. Keyifler olsun falan filan. ama Keyif olsun e, dedik. Keyif olsun. Oradan bir harfi düşürdük. Acaba keyfe dedik, o harfi bir harf şey çıkardık. Keyfe keder bu. kalmaz <gülüyor> o harf, artık. O harf fazla dedik düşürdük. Keyf, keyfe keder dedik. Keyf keyfe dedik olmadı. Şu anda zirvesi keyif logosu. İlla keyif illa keyif evet. Ee, onu yapacağız Ege. Merak etme senin bu artık dünyaya kazandıracağız. Çünkü artık bu Ankara'nın göbeğinden bu dünyaya yayılmış bir, bir... dünya markası çıkması lazım Ankara'da. Dünya markası neyimiz var? Ney dünya... Kökçek var? Var evet ama e, yani dünyanın marka, bundan ama haberi yok. Var ama Oktay. Deri... <gülüyor> sıkıntısı bu. Dünya lideri var başımızda. Dünyanın haberi, haberi yok, yok. Umurunda değil. Yani artık bir dünya markası çıksın herhalde o da keyif logosu olacak. Ne dersiniz? Aslında güzel olabilir ya. Onu güzel. Bu da Türk düşünelim. milletine son armağanım olsun. Ege sağ ol gene sen olmasan halimiz nice olurdu. Yani Herkes sayede, kendi derdine düşmüş. Sayende millete... millet olarak... Vallahi bambaşka noktaları şu sabah bak saat kaç şu anda 8.36 8.35'te Vallahi millet olarak böyle değildik ama bir dakika içerisinde bak şu anda bile bende bir uyanma başladı. Artık bizim keyif logomuz var diyeceğiz. <gülüyor> yani Oktay, O zaman isterseniz şöyle yapalım. Neyimiz var neyimiz var keyif logomuz var. Bu da var. ülke olarak buna da sahip çıksak <gülüyor> iyiymiş. İsterseniz sloganı bu olsun programı ve programa başlar başlamaz böyle sağda altta solda üstte olabilir. Programın bir yerini şey yapalım. Koyalım. Keyif logosunu. Ha, keyif mı? logosunu. Yani böyle biri, tamam. biri getirsin böyle içeriye. Hayal. Stüdyoya. Olur. olur mu? Olur. olur. Biliyorum kafanızda pek çok soru işareti var. Nasıl koyacak <gülüyor> sağda üstte, üstte bir de keyif logo yani hareketli bir şey. Ee, ama tabii ki bu soruların yeri burası değil. burası <gülüyor> Sen şu <gülüyor> anda bir fotoğraf çekiyorsun. Ben, ben şu anda bir devamına yönelik bir şey. Yani İç mekanda olabilir, dış mekanda olabilir. <gülüyor> Dün ben tartışmalar izliyordum televizyonda. Bir tane evet. abi var son zamanlarda iyice yıldız parlayan. Böyle şimdi bir örnek vereyim. Mesela Fahir Girizekan. Ne diyorsun sen ya? Ben şu anda kimseye girizekal demiyorum. Ben bir fotoğraf çekiyorum. Fahir Girizekalı. Oktay Salantek. teki... Ay ne? Hay ben fotoğraf çekiyorum <gülüyor> diye. Çok zevkle sertim. Çekirdek bitmiş. Ne yapacağım mı şaşırdı Çok teşekkür ederiz. Ya keşke bu örnekleri kullanmasan. Gül Ya Ege aga güldük yani ya. sabah sabah yani geldim. bana fotoğraf de... çek. <gülüyor> Diye Sen, bana salak ona şimdi alayım. bir Hayır, fotoğraf çekerim. Sertliği anlatmak için. Yoksa ben kimseye bir şey değil mi? Ben bir fotoğraf çekiyorum. Ha, anlar gibiyim ya. Yani mesela Ege Hıyarın önde gidenidir. Di, ben sana Hıyar falan ha. demiyorum aslında. Yani bu bir Ama fotoğraf. Böyle lezzetli fotoğraf çekmiyor bu da yani fotoğraf. <gülüyor> Lütfen. Ha, yani. Lütfen Keyif mesela, logosuyla başlayan yeni seviyeli, seviyeli devam etsin. Devam etsin. Yoksa lütfen. ben burada demesini bilmemizde bu. Ege sizin, Önde gidenidir mesela. Ama, yani, Ama bu, kusura bakma. Fotoğraf mı bu? Bir, <gülüyor> bir fotoğraf çekiyor fotoğraf yani. çekmiş. Yani. <gülüyor> yani hemen şey diye yorumlara lütfen izin vermeyin. Yoksa, yani, keyif hayır. logosunu buldular. Hemen, hemen se programda seviye yani. yerler yerlerde. Ben bir fotoğraf şey çekecek olsam, hani, o zaman o fotoğrafta derim ki terbiyesizin daniskasıdır. Fotoğraf mı? <gülüyor> Fotoğraf. Bak, fotoğrafın da hareketi var. Fotoğraf. Şimdi bu... E, ha, dinleyicilerimiz bu, dinliyor ama... Bizi yani. de dinleyemiyor. Şöyle... Aa, evet. Bunu çerçeveye yapmak lazım. Doğru. Kütahya'da 1 milyon lira Kütah. bulundu. Oh yo. Nerede? <gülüyor> Okday, kütay ya dedim, kütay yanıpınarlerini patlattım ben de sabah Anladın sabah. Anladım da. Eskiden bir tereddüt zamanı olurdu o bize bir içimizi doldururken beraber. <gülüyor> bu adam geldi sabah bu sabah nedir ya? Iyi. Tereddüt zamanının olmamasına adam... kime borçluyuz yani? <gülüyor> Ge kayacağınız sabah sabah. Ne alakası var abi? Beni üç kere keyiflendirdi, bir kere de iki üç kere de fotoğraftan bahsetti. İki o... üç fotoğraf çektim ya ben, ondan neşesiyle. <gülüyor> o fotoğrafla geldi. beraber, ben de ne tereddüt ne bir şey, her şeyi saldım cevap. Geç başladınız da ondan bu fotoğrafçılık evet. işini. Bence herken her kelimeyle... başlasaydınız çok şey olurdu ya. Şarkıyı hemen veriyorsun, o güzel. Ama arada gözleri Fethan Güzel'i de söyle. O da bekleniyor çünkü. Aa. Aa, bu niye 40 yaşında oluyor? fotoğrafçılığa merak saran adamlar tabii fotoğrafı da düzgün çekemiyor. Çekemediler. <gülüyor> Kütahya'da 1 milyon liraya tekabül eden bir banknot. Siz <gülüyor> beni dinleyin sevgili dinleyiciler. Biz aynı <gülüyor> Siz ses etmeyin. Beni ben, dinleyin. Yaşanan şey istersen Reklamla bir mücadele bir ediyorum şu anda. Bir şey anlatayım mı? Teşekkür ben ederim. Ben anlatayım ilk önce. Teşekkür <gülüyor> ederim. Fahir'in bilgisayar başında bir şaşkın hareketlerini gördüm ben. Mouse'un garip hareket etti. <gülüyor> <'u> ters tutmuş. Çünkü <gülüyor> yapmak istediğimi tamamen zıttını zıttına. Neden kendisini fotoğrafa verdi? Ondan 40 yaşında fotoğrafı verdi adam öyle olmuş ya Mouse yani. Mouse'u ters tutanlar. Mouse'u ters tutan adam burada Bu. çalıyor. Onu ilk önce durdurdun mu? Durdurdum mesela? efendim. Dur. Hı. Bunu ne yapıyoruz peki Yiğit? bir şey yap. Sen bak. Şey Sen orada edit right'a bir daha tıkla. Edit right'a bir daha tıkla. Ondan sonra orada keyif logosu diye bir şey var. Ona da iki kere tıkla. O kendini zaten pıt diye bırakır. Ondan sonra atar o kendini. Ah ne güzel. Ah ne Çok güzel. güzel oldu ya. Bak bıraktı gördün mü? Evet. Ne diyorduk? Kütahya'nın Pınarları <gülüyor> <Ne> diyorduk. <gülüyor> Kütahya'nın Pınarları hüzünlü bir şarkıydı ama. Tabii. tabii. Hüzünlü. Bayağı hüzünlü yani. Acıklı da bir şarkı. Acıklı da bir hakikaten. Hem üzünlü hem hüzünlü acıklı hüzünlü diye bir geçer. Zaten. <Gülüyor> İçinde 1 milyon liraya tekabül eden banknot, dolar ve euro bulunan poşet, siyah poşetin sahibi. Tekabül eden ne ya? Hani dolar toplayınca, olduğu için mi? Toplayınca, toplayınca 1 milyon, milyon bu, lira. Toplayınca bu 1 milyon lira ediyor. Gayet güzel. Kütahya'da bu e, para bulunuyor. Poşetin içinde <gülüyor> bulunuyor <ben. O gülüyor> da. Aferin şey poşet mi? Benim yani çeşitli sorular var ama Habert'e bir ne haber olacak? Poşete can. koyar mı ya? Şey demeye mi getiriyor. Hani böyle hani günlük bir şey market <gülüyor> poşetine koyalım ki Ne poşet? Ulan ben market poşetine yumurta bile koymuyorum. 1 milyon lirayı koyar mıyım ya? SSK ben, emeklisi Ahmet Karadağ parantezinde yetmiş bir Bazı şirketlerinin torbalarında bir şeyler taşındığını ben gördüm. O da bir poşet. Yağ da çirkin poşet. Lezzetli de bir poşet değil. Ahmet Karadağ parantezinde 71. Ee, içinde bir poşet bulmuş. Siyah poşet. Ondan sonra bir bakmış. Cık. Neyin içinde? De, işte, siyah poşetin içinde paraları bulmuş daha doğrusu. Poşetleri mi karıştırıyormuş? <gülüyor> Yok ya. Poşet, poşeti bulmuş ya. Direkt poşeti bulmuş. E, ondan sonra şöyle bir bakmış. Sonra evine gitmiş poşetle beraber. Bir poşet bakmış. bırakılmaz çünkü öyle şeyden. Evet yer değiştirmiştir. Ondan sonra şerafettin şahine parantez içinde 41 ona ait olduğu... Ben 30 ö... yaş küçük. 30 yaş küçük benim hesapladım. Oktay'ın verdiği rakamları gör çünkü Bulan beyefendi 71 doğru. Öbür adı geçen, bahsi geçen beyefendi 41 yaşında. Vallahi öyle. İkisini mi? birbirinden çıkarttım. Nereden bulduğunuzu 30. Bu 30 meselesi nereden geldi diyenlere bir açıklamada benden. 71 eksi 41 eşittir 30. Ve Faiz bu yaptığın hesap en az 40-45 sene geçerliliğini koruyacak. Öylesine de lezzetli bir hesap oldu. Ee? Şahin, e, yani Şerafettin Şahin, 1 milyon liranın gerçek sahibi. sahibi. 41. E, paralarına yeniden kavuşmanın heyecanı. Nasıl ya... kavuştu ne oldu da bir yerde şey yapmadan? Ya zabıtaya götürmüş. Bulan kişi zabıtaya götürmüş. Zabıtaya bir şekilde o da polisle birleşmiş o haberler. Zaten Kütahya'da 1 milyonu poşette taşıyan kaç kişi olabilir? Doğru. Bir kişi Mutlu olabilir. Mutlu taşıtası bizim şerafettin, şerafettin. O da bizim bildiğimiz bir kişi olabilir. Şerafettin. Şerafettin sen ne yaptın? Abi, Nasıl, şey ne açıklamış? 41 adam. Neyi açıklayacak ya bu benim param demiş. Şaş, Tabi şaşkınlıkla şöyle bakmışlar falan filan. İçindeki dolarları, euroları ve teleleri söylemiş. Ondan sonra neyse buraya kadar sorun yok. Paranın onun olduğu anlaşıldıktan sonra cebinden çıkardığı 100 lirayla e, parayı bulan kişiyi ödüllendirmiş. ödüllendirmiş. Bu da, da, da benim sana hediyem olsun demiş. Ne kadar? 100 lira. İyi iyi bak çocuklar iyi para şimdi 1 milyon lira karşı sonra bu tartışma başladı bunun bir tarifesi çıktı <gülüyor> Yani e, o, yüzü, doğru, o, var, o devlette var mı tarifesi. Devlette var Mes, nesi var zabıta yani, da mı yok? E, sen hazine bulursan devlet sana onu yani, şey yaparsan. Hazineyi de poşette bulursan o ayrı. Yani ne bileyim. Mesela işte, Harun'un Harun dediğim işte Karun hazinelerini buldum bir poşette. Gece vakti mesela girip de bilmem ne tapınağın dibindeki hazine araması kaçak da. Sen diyorsun mesela zamanında öyle şeyler çok olmuş. Artık kalmadı çok, maalesef ülkemizin hazineleri bitti. O da çok acıklı bir meblağ yani, veriyor ya. İzmir'de hep anlatılan şey böyle gidiyor adam belediyeye Zaten gidiyor polise gidiyor. Benim tarlamda gömü var. Evet. Ondan sonra jandarma geliyor işte güvenlik çemberini alıyor falan filan. Bu çıkarılıyor bir kısmını bulan adam alıyor gerisi devlete ait falan gibi şeyler var. İşte o çok küçük bir miktar ya. Desti deste mesela çil çil altınlar bulunuyor. Yok yok ya gene, küp küp. gene iyi ya define küp küp. sahibi olarak. Yani bir vergi veriyor. Define vergisi gibi bir şey herhalde. Bunda da öyle bir en az bir bana %2'lik bir oran mantıklı geliyor. Bulma parası. Emlak emlak hesabı diyorsun. Emlakçıların hesabı gibi. %2 kaça geliyor? 1 milyon TL'nin %2'si kaça gelir? 2 milyonun %2'si... 30'u bulan arkadaşıma dönüp <gülüyor> soruyorum şu anda. Abi hesaplarıma göre 20 bin eder. 20 bin 100 lira 100 lirayı cebinden çıkarıp vermiş. Herhalde içindeki para sayılı diye mi bozmak istemedi. Ne seviyse bozmak istemiyor İnsan Bir de öyle bir şey var hep yüzlükler hep yüzlükler. Bir 100 tane dolar şey... ver bari bir enteresanlık olur. Evet onun içinde dövü yok muydu? Ege'nin enteresanlık anlayışını hep beraber görmüş olduk. Adam yani yüksek gönüllülüğünü göstermek için iki katı. Valla iki çılgın, katına. Çılgın bir program, çılgın bir miktar. Valla aynen öyle yaptı ya. Valla ne yani. desin adamda 100 100 TL'yi başlıca olarak alan adamda. E, teşekkür etmiş. O da ona teşekkür etmiş. Karşılıklı teşekkür ederek gitmişler. Ay vallahi Oktay kusura bakma ben burada her şeyi birbirine çifit çarşısı gibi karıştırdım. Ben artık bir reklam çalarak huzura ermek istiyorum. Şu adamın yüzler... Aman Adam Fahir ben... memleket olmuş çifit çarşısı. Sen mi orada aç, aç, yapacaksın? Aç, aç reklam. reklam. Yapa, yaparsın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar... ...radyo turası modern sabahlar... ...devam ediyor sevgili sanat severler ...saat 9'a yaklaşırken... ...modern sabahlarda espriler ...zirveye yaklaşıyor... ...hayt beni mahcup etmeyin lütfen... ...çocuklar vallahi hakikaten en güzel zirve... ...zirve sohbetler diye güzel bir köşesi oldu... Ee, ...şimdi iyi mi oldu... Biraz aç istersen ben çünkü hiç böyle iyice bir lezzetsiz hale getirdim beni. Yok gayet güzelsin zaman. Fahir. Sen hiç merak etme. Gayet güzelsin. Simide %40'la kaç lira oldu? 1 lira. 1 lira 40 lira oldu. kolay. İstanbul fiyatı kuruş. bu. Ankara fiyatı da 1 liraya çıktı. Ya Ankara simidi popülerdir. İstanbul simidi niye 1 lira 40 kuruş oluyor? Onu anlamadım ki ben. Burada simite yani Orada daha çok sen... insan var ya. Ha, doğru. <gülüyor> talep da, var, talep fazla. fazla. Talep fazla. Talep fazla öyle olunca e, fiyat da artıyor. Diyip <gülüyor> basit bir <düşün. gülüyor> ee, şey yapalım. 1 lira 40 kuruş bundan 40 kuruş bundan sonra ve susam oranında bir değişiklik yok. Bir ara çünkü susamsız simit yaptılar. Ya San ki sadece susam zammı yüzünden simit fiyatı artmış gibi de bir, bir garip bir durum var ortada da doğal gazından bilmenmesine kadar her şey arttı. Bir Ama... de simidin fiyatına devletin karar vermesi de enteresan bir şey. <gülüyor> otur böyle bakanlar kurulu kararıyla neredeyse simit fiyatı simit belirlenir olacaksın. Sen daha mı iyi bileceksin devletten? Ya evet ya. Bak, sen, sen en baka. güzel simitçi bilir. Nasıl simitçi bilir? simitçi bilir? Sen lafı karıştırma. Sen lafı Bil. karıştırma. Sen daha iyi mi bileceksin? Bilmeyeceksin. O yüzden susam. bilmemem gerekir. Doğru. Bilmemen gerekir. Sus ama %100. Belki sen diye bağırayım Oktay yoksa şeyze. Anlaşılır zaten yani. evet. hiç gerek ah. yok. E, fotoğraf onu. mı çekiyorsunuz gerçekten bana yükleniyor musunuz şu an? Fotoğraf yani, çekiyoruz şu anda ha, fotoğraf, fotoğraf çekiyoruz çakıyoruz. Sen rahat ol fotoğraf Bir ara hakikaten siz gördünüz mü onları? Fotoğraf Susamsız simit ama sen belirt yani fotoğraf olduğunu belirt Tamam belirtmensen... fotoğraf tamam yoksa laf sokmuş gibi olunuyor Susamsız simit donsuz simit gibi bir şeydi yani böyle donsuz çıplak çıplak derken. Yani evet. ne bileyim böyle bir lezzetsiz Yok. görünüm açısından bile lezzetsizdi yani Susamsız simit kıspetsiz pehlivala benzer Söylemesi zor bir hata söylesemezdür. Evet, evet o yüzden zaten pek tutulmadı. Çünkü kimisi kısmetsiz pehlivan diye bir şey söylüyordu. Çok saçma şeylere gidiyordu. Kısmetsiz pehlivan ne fotoğrafı? Herkesin hafızalarına kısma. <gülüyor> Öyle fotoğraf çekilmiş doğal. E, kısme, kısmetsiz Öyle üzgün, pehlivan. Üzgün üzgün, kısmetsiz... üzgün giden pehlivan. Ne? Çok kısmetsizdim bu sene de kazanamadım. Bak mesela sana kıspetsiz. Bir de kısmetsiz pehlivan var ki o da daha da kötü bir fotoğraf yani. Baz <gülüyor> için de en güzel fotoğraf. bazı için de tabii ki en güzel fotoğraf da işte başkasının fotoğrafının başladığı yerde senin fotoğrafın biter. Ne kadar güzel bir fotoğraf çektin. Buyurun efendim. Akdeniz Üniversitesi'ni biliyoruz. O Akdeniz Karadeniz karneleri isteriz. Ş şöyle bir şeyle bahsedersen e, e, yani hani sen Kütahya deyince ben Kütahya'nın pınarlarını patlattım. Akdeniz Buyurun. deyince Akdeniz akşamlarını patlatacağımız zandığın, zandığın noktada da kendin yanıldığının fotoğrafını çektim nokta. <gülüyor> Kimin fotoğrafı, kim fotoğrafı çekti falan. Bunlar çok karışık. Türkçemizin bir elastik yapısını daha keşfettim çocuklar. Acayip elastik. Yani ucu bucağı yok o derece iyi. Ha vallahi şunu kes bu kadın beni benim benden aldı ya. Vallahi beni benden aldı ya. Bu arada e, çatlangaç çıkıyor Fahir senin sesin e, nah, biraz. ne çatlangaç çıkıyor da benim suçum mu? Ozan o o o sen konuş biraz. O da doğru. Akdeniz Üniversitesi'nin 13 yılı aşkın süren araştırmasından bahsedeceğim. Şey değil... Ee, bir 1 sene iki sene değil. 13 sene tamam, süren bir araştırma bu. çılgın bir araştırma. Benden gelmiyor geçmiyor. Ay oynadı, ayarlarıyla oynadı, getirdi, iyice gitti. Getirdi, i̇yice götürdü, Elektrik tamamen, tamamen gitti. Tamamen gitti çocuklar bu sefer. Ha? Dizi izleme al alışkanlıkları ile ilgili, e, evet. yaşam tarzı Dizi izler misiniz? sorunları şimdi? ve ihtir <gülüyor> ile ilgili araştırmalar. kafasına ne atabilirim diye düşünüyordum. O Oktay orayı kaçırdı. Kafasına da. terlik at ve o anın <gülüyor> fotoğrafını çek. Dizi izler misiniz? Evet. Ama şimdi sen de öteki çift de kendi çift telliğinde çiftin öteki tellerini sana atmak takalım. bana ok şey Ege. Ye. İlk telliye en günahsızınız atsın. Buyurun. Türkiye genelinde 35.236 kişinin hayatı izlemeye alınmış. Hı -hı. Vallahi her an izleyebilirsiniz yani. izleyeceğim bin. onu izlerim de mi demiş. Ondan sonra ee, ne çıkmış? 1960 yılında nüfusun %3'ü 60'ın üzerindeyken bugün bu oranın ona yükseldiğini. Yani aslında yaşlanıyor Türkiye. Bir o ortaya çıktı. Maşallah var Türkiye'nin evet. Peki yaşlandıkça ne oluyor? Yaşlandıkça şey... kulaklar büyüyor. Kulaklar büyüyor. Kulaklar kullanıyor. Bir de ağzımıza vuruyor. Çok konuşuyor. Diline vuruyor doğru. Diline, dilimize vuruyor. Ortalama yaşam süresi aslında ülkemizde 73.6 iken. Çok iyi hocam. En yüksek il hangisi? En yüksek Adana mı? Adana mı? Değil. İzmir. 82.4 yılla Karadeniz'de bir yer mi? Değil. Kars mı? Pide, pide... Samsung işte. Konya. Konya mı? Değil. Pide dediğin i̇şte. ne? Nazilli. Nazilli. Nazilli pidesi doğru. Nazilli yaşam süresinin en uzun Yozgat'ta en düşük olduğu il olarak kaydedilmiş. Aa, Yozgat'ta şu sesi vereceksin. Aa. Yoz, Yani Nazilli'ye alkış, Yozgat'ta üzüntü sesi. Ondan Efektör sonra biraz açıklamalı efektler. Evet. <gülüyor> açıklamalı efektler. Beni böyle efektleri açıklamak zorunda bırakıyorsun. Yaşların %93'ü zamanını en çok televizyon izleyerek geçiriyor. Ve dizilerin hastasıymış. Mesela işte bu Breaking Bad falan yaşlılar o konuda acayip Game of Thrones. Hep onları <gülüyor> seyrediyor o yaşlılar. O Game of Thrones'u seyredip seyredip o şey yapıyor Allah bir konuşuyorlar bir sohbetleri oluyor. Bir araya geldiklerinde lezzetli sohbetler tabii güzel. En onların çok... çünkü tecrübeleriyle harmanlanmış onların bir yorumlamaları var. Of of. Sadece e, televizyon karşısında değil dizi izleyerek değil aynı zamanda e, sohbet. Bu tabii, Rol e, sohbetleri, gibi, arkadaş muhabbetleri. 60 yaş üzerindeki nüfusun e, şeyi bu. E, sohbetle geçiyor, radyo dinleyerek geçiyor. Bak, ee, ne güzel aa, radyo dinlemeleri. Bizim... Valla öyle nefis. Ondan sonra bunlar yüksek olanlar. Bir de e, yapmadıkları var yaşlılarımızın. Ney mesela? Şiir yazma. Aa, olur olur, olur, olur mu? Ya, Önümde posta gazetesi var. Bak, bak orada 62-70 yaşında bak. Ankara'da yaşıyor. Bak, kaç? Hemen e, yaşlarını söyle. yaşında. Ay vallahi bu, Nerede yaşıyor? Onları da söyle. E, yüzünlü, e, şey Ahmet Ağ 59 yaşında Fatsa doğumlu. Eee Selahattin Baykaran Adana'da yaşıyor. Öbürü bak 30 yaşında bu olmaz. 9 yaşında var. E, 3 yıldır şiir yazıyor. Balıkesi Afçay'da yaşıyor. 3 yıldır Pap şiir yazıyor ve 3. yılda Posta gazetesine çıkacak kıvama gelmiş. Vallahi. Şiirin adını da alalım. Ee, ...üç yıldır şiir yazıyor... nağrı Çiçek Yalnızlığı... ...hafta sonu yapacağı özel programda ...Fahir bu şiirleri tek tek paylaşacak... ...şu anda bir size heyecanlandırmak <gülüyor> için... ...bu isimleri Vallahi, tek tek... Ama doğru ...ve söylüyorum. yaşları söyledim. ...Oktay şu anda haklı çıktı çünkü... Şurada 60 yaşının üstünde bir kişi bile yok. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Yok değil mi? Yok. vallahi yok. Valla %7 zaten burada Akdeniz Üniversitesi yapmış araştırmayı. %7 şiir yazarken %3'ü mesela müze geziyor. Müze geziyor. Müze, müze iyice düşük. Müze iyice düşük. vallahi. Halbuki konser. Oktay ama yani şimdi müzeler de sürekli değişmiyor. Öyle bir durumu var. Mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Yani Anadolu zaten Medeniyetleri gezmiştir onu. E kadar gezmiştir, doğru. Diyorsun. Bitti. Şimdi ilkokulda bir götürdüler. Tamam mı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni? E bir diye yaşında da bir gittim bir de öyle gözünü Ama olur mu Fahir 5 senedir mesela ilk 2 katı kapalı şu anda Anadolu Medeniyetleri Tabii o da var. Yani 2 yani sene sonra açılacak mesela. Sen 7 sene gitme, 2 sene sonra tekrar git. Hayır 60 yaşına kadar birkaç Sürekli kere gitme kapalı. şansı bulursun. Hani her 10 yılda bir kere gitsen e, Müzede yani şey Anadolu Medeniyetleri bitti ya yani bitti dediğim. Hani de işte onun heyecanını Hı. tutuyor müzecilik anlayışı. Anladım. Yani 5 mesela... senede bir mesela bir kat açıyorlar. Yeni diğer katı çıkardık piyasaya. Ben. Diğer Yeni... katı kapatıyorlar. Bir kat kapanır, bir kat açılır. Açılır e, prensibiyle senin 5 senede bir, 10 senede bir gidebileceğin nefis bir ha haftada bir şey. aslında. Haftada bir Kapadokya'ya gittim mesela. Sessiz sessiz ne kadar güzel, ne kadar sakin yerler müzeler. Müzelerimiz. %2'si mesela konser çok tamam. az, çok düşük. Hiç konserle hiç, hiç... Yok. O da belediye. Yok. Ferhat Göçeli getirdikçe. yani an. herkes Ferhat Göçeli Herhalde CC konserini takip etmiyor. CC Johanson bile ama... geliyormuş diye. CC deyince biz de Ceceli Mustafa Ceceli geliyor. Ay, politik aktiviteleri katılım oranları falanlar filanlar Gazete dergi okuyan erkekler %38 iken kadınlarda %14. Erkeklerde daha yüksek. E, gazete Otay, okuma oranı e, falan filan istersen. Posta gazetesinin bulmacasını çözme oranı altmış üstünde nedir? onunla ilgili şey var mı? Valla benim e, tahminlerime göre o oran çok yüksek. Çok yüksek. Tabii, 80, 90'lar civarında. Başka gazete vermiyor galiba öyle bir durum. Ha, var. Cümle, olur mu? Hepsinin var. Sen ha. bana sor. Ek olarak yok ama. Ek olarak adam böyle. Yani sende. ekin orta sayfasıdır. Heh. İlk bakacağın yer orasıdır. Eğer ayrıca bir ek olarak Otay, yaşlılığını garanti garantilendiriyor. Bir yaştan almış. sonra da. İnsan yani dünyaya bakıyor her şey hep aynı. Evet. Ama bulmaca değişiyor. Orada da gerçi bazı sorular fix. fix Şimdi gazeteyi da... açtın. Manşetleri okumadan önce sen şey bulmacayı çıkarıyorsan zaten iki saatin onda tam geçiyor. Şey... Sonra da öbür haberlerini başarı diyorsun. şey Başarı hazını yakalamak için yapıyor insanlar o bulmacayı. Bitirdiğin zaman bir bulmacayı tam eksiksiz çözdüğünde verilen haz. Ben böyle... bugüne kadar hiçbir bulmacayı bitiremedim. O hazı çok merak ediyorum. Yani. O haz var ya. Anlıyorum yani. orada bir şey. Çengele çalış. Ya Çengeli e de Çengel e çalış. Bilgisayarı, Çengel. bilgisayar oyununu bitirmek gibi bir şey. Bi, ha Çengeli'de bilgisayar... en azından şey var. Kutu kutu yapıyorsun, bir şey çıkıyor ya. Yani sen, tıkı, sensin. Kutu, kutu yapayım mı diyorsun? O sen, mesela. O, o şey değil mi ya? Öbürü neydi? Kutu, kutuları dolduruyorsun. Böyle harf vermişse 12, 12 defa F çıkınca onu, onu aşağıya son 12'ye F yazıyorsun. Işte, hepsini doldurmasan da onu bulmuş oluyorsun. Ne olmuş? Sözü yazı kalır hepsini bitirmesen mesela. de o bir şey verir sana. Köşeler kaldı ama olsun ben anahtar Aa, kelimeyi buldum. Olsun Safiye Fedon'u tanıdın mı? Aa, tanıdın <gülüyor> yeter Ozan'a yürü devam et. O zaman isterseniz sevgili dinleyiciler bu saati bitirelim. Önümüzdeki saatte şansımızı bir daha deneyelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hepinize günaydın bir kez daha Modern Sabahlar devam ediyor. Olaylar olaylar birbirini kovalıyor buyursunlar. Mucit olunur mu? Mucit doğulur mu? Bu vurguyla Merhaba. başlayan bir sohbete <gülüyor> az sakayık vallahi <gülüyor> Tam katılımındır rica ederim. Yani bu bildiğin hani şey resmen de der, resmen şu anda bir çelişkiye düştünüz değil vallahi mi? Vallahi tartışma grubundayız resmen hani makinalar mı insan için insan makina neydi lan o ege Lan, lan mı? mı? Lan lan yani last mu? demiştin yani sen. last last last, last yani en son ben derim last. Şehir mi köy mü? Köy, hani, köy, köy yaşamı köy kent yaşamı mı mı mı? Onun gibi bir şey. Valla o kadar e, insanı çelişkiye düşüren bir şey. Bence her insanın içinde bir mucit bir de e, mu'nis taraf var. Bence de her şimdi araştırmayı bir kenara bırakıyorum. Her insanın içinde bir Kadir Şinas bir de Ali Cenap taraf var. Bence her insanın içinde kadın erkek fark etmez. Bir tane çocuk var. O zaten fix. fix. İçine, çocuk kadın İçimiz erkek. çok kalabalık. Çocuk, bir tane çocuk, bir, çocuk, bir tane çocuk, mucit, mucit. Ali Cenap, Ali Cenap, Hatır, Hatır Şinaz. Hatır Şinaz da var. Hatır Şinaz da var ve Müşkül, yani. müşkül Pesent de var. Müşkül Pesent de var. Ara ara kendini gösteren. Müşkül Pesent, Ali, Ali mucit, mucit var. Çocuk. Mucit'in yanında. Mucit mi? mi? Herkesin bir muzip tarafı da var. Mucit tarafı, mucip, muzip ve bir şey daha muunis. Müjbir. Bunlar munis. üç erkek kardeşmiş. Mücbir. muzip, muunis. Hocam bir de ağacım. Songül olmuş en son kız. Kız istiyorlarmış. O da Songül. Son ben niye böyleyim diye geziyormuş o da. Valla Türkiye'de şöyle genel kanı. icatlar listesinde ben gelirken radyo dinledim. Son sıralardaymış Türkiye. Türkiye son sıralarda da anlayış olarak Ama gönlülerde da. Ama gönüllerde bir numara yani bir sürü. Tabii canım dünya lideri demiş. Dünya lideri yani. O, o konuda herhalde bir iznin bile itirazı olmaz. Tabii sonra. doğru. O doğru. Yaratıcılığın öğrenilebilir olduğunu düşünüyormuş çoğunluk Türkiye'de. Herhalde ondan son sıralarda. Aslında bana öğretseler ben çok ben yaratıcı mi? olurum biliyormuş. Kimse ben çok, öğretmiyor ki bana yani yardımcı olmaya. Aslında çok zeki diye bir laf var ya Hı -hı. çocuklar için de. Çok, çok zeki sırda, ama çalışmayan mı? Çok zeki ama çalışmıyor deyince orada işte yaratıcılık da böyle hani aslında biraz çalışsa çok yaratıcı çocuk anlamına gelecek bir şeye geliyor. Türkiye'nin yüzde %73 yaratıcı, 73'ü yaratıcılığın öğrenilebilir olduğunu e, düşünüyormuş. Bu konuda düşünüyor e, mu inanıyor mu? Onlar? İnanıyor. Yani bu nasıl bunu savunuyor? <gülüyor> Bu konuda kendinden en emin ülke Endonezya. %99'la biz yok yaratacağız. <gülüyor> ne icat ettiniz siz? Çok, sesek yaratır ama çok istemiyoruz şey. yani. Mucitliğin öğrenilebilir olduğunu savunan ülkeler arasındaymış. Türkiye'de mucitliğin önündeki en büyük engel çok e, yaygın olan ve çok doğruluğuna inanılan bir atasözü. Ne? Tembele iş buyur sana akıl öğret. Oradaki değil de orada abdalı iş buyurmuşlar akıl öğretmişler. Yani işte bu öyle bir noktaya getiriyor ki her türlü icat tembellikten çıkmış gibi. Halbuki tekerleği bulan adam sırtımızda taşımayalım aslında böyle dönen bir şeyler yap. İşte tembel taş kardeşim falan diyerek bu adamların hep yolu kesildi. Ege valla şöyle bir baktığımız zaman senin böyle hemen soy ağacında şöyle bir milyon yıl geriye gidiveriyorum şak diye görüyorum adamı. Abi böyle bir şey O da sırtımızda gibi... taşımak yerine böyle yuvarlak bir şey yapsak. Çünkü ben baktım i̇şte dönüyor yuvarlak O şeyine. lafı eden adamla o işi yapan adam aynı olunca galiba ay mucit oluyor işte o adam. Tekerleği yani, de yapan mı? de yapan adam. Evet. Ben ortaya söylüyorum. Ben fotoğraf çekiyorum demiş adam. ne? Mesela hani kaya duvarlar resim yapmak yerine bir küçük aletimiz olsa onunla çeksek daha kolay olur Kutu gibi mi böyle? Kutu gibi. <gülüyor> demiş Üçüncüsüne bakmış gülerek. Alay ediliyormuş o dönem. Mesela Edison Edison. Edison. Edison. En çok bilinen dünya tarihinde en çok bilinen mucit. En iyi bilinen mucit olarak. Graham Bell sonra geliyor. Sonra Einstein falan filan. Einstein'ın da yani. İkinci sırada Einstein. Einstein mı yani bilim adamı ama hep fotoselli kapılar. Hep fotoselli kapılar. Tam tembel işi değil mi fotoselli kapıda? Doğru aslında. Açmakla uğraşmıyor. Elim dokunmasın, dokanmasın mesela tuvaletten çıkarken. En büyük kitizliymiş Einstein'ın. Şey Fotoselli hem... kapıyı da bulmuyor canım Einstein. İşte fotoselili foto buluyor. Sonra foto şey mi? Mi? Ben bunu bulayım, siz bunu geliştirin e diyez. Bunu yapın Einstein, bir şey. Einstein yok canım tüp falan yapmadı adam. Tüp, <gülüyor> Tüpü buldum ben. Tüp <gülüyor> dediği de şey tüpü... Einstein tüpleri. Piknik piknik tüpü. tüpü. İlk çünkü mesela bir gün, bir gün sorun olmuş. Pikniğe giderken canı sıcak. Orada sıcak bir şeyler yiyelim falan demiş. Ama demiş mangalda falan uğraşamam şimdi falan. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya demiş tüpü gö tüp göstermişler böyle 50 kiloluk bunu nasıl götüreceğiz falan. Lan demiş onu da mı bana soruyorsunuz? Bir bay beş dakika sonra gelmiş. Bunun demiş küçüğünü yapın. <gülüyor> i̇şte işte, <gülüyor> i̇şte, işte Einstein'ın zekalı. Oradan yani. adı da piknik tüpü. Yani piknik tip var ya. Kısa, piknik tipin Hı -hı. tüpü. Yani Onun piknik tipi olduğuna piknik inanıyorsun da piknik <gülüyor> tüp olduğuna niye inanmıyorsun? Oktay sen de şaşkın gözlerle dehşetengiz bakıyorsun. Harika, biz de dediğimizden şüpheye düşüyoruz <gülüyor> ha. Bak işte şu bakış, şu bakışta ben de... şu andaki bakışım e, deşet engiz ifadesine idi. Teşekkürler. Ee, başka... Graham Bell var ondan ee, sonra. Leonardo da Vinci var mı? Var, o da var. Ha. Vallahi bravo. E, olacak tabii onun da bir sürü şey var. Helikopteri bile o icat etti diye geçer ya. Dördüncü, 4. yüzde 4'le Leonardo da Vinci, 5. sıradaysa yüzde 3'le Steve Jobs ya. 100 kişiye sorduk. Vallahi bravo Steve Jobs. Steve Jobs size yeni... bir mucit adı söyleyin. Aileler yarışıyor programına... Dünyada tabii en çok bilinen mucitler diye bir liste yapmışlar. Ee, Steve Jobs da yeni dünyada e, Mucitlerden mucit gibi. olan kişi olarak bu listeye Yazık girmiş valla. Çır, çır makinelerini bulanları falan hiç... hiç ismi vallahi. hatırlanmıyor. Hiç saban montları giymeyi biliyorlar ama. Sabana bulan adam belli mi ya? Tabii. Muammer Saban. İlk Sabancı. Doğru ya. Onu nasıl... Unuttum ben. Sınavda da yapmıştım ben uzunluyum. Aynen. Halbüz. Demek ki sınavda seçeneklerden gitmişsin. Bu %65'i ankete katılanların birçoğu yani öyle söyleyeyim. Mucitlerin özel insanlar olduğunu düşünürken %40'i kalanları herkesin mucit olabileceğini söyleyerek şey mucitlere acaba onlara, şey yapmış. Onların işi de o Çamur. abi sonuçta işlerini yapıyorlar. İşiniz ne mucit? Bir şey icat edeceksin. Onun karşılığında para alıyorsun. Türkiye Sonuçta bunun karşılığında, karşılığında para para alıyor mu diye düşünenler varmış. Para alıyor. O zaman çok tabii eskili. Şek gibi yapacak. Işiyor, işiyor. Nasıl bizimki radyo programı yapmaksa. Mucidin işi de icat etmek. Ama patent almada ha, e, patent, patent alanında alın. en başarısız ülkeler arasındayız biz. En evet, sonlardayız maalesef. O zaman e, isterseniz küçük icatlar için biraz ara verelim. Belki herkes bir icatta bulunur başımıza icat çıkarma lafı da bu ülkede olduğuna göre <gülüyor> evet ya bence niye bu sırada, en büyük engel oymuş ya yani şimdi ortaya çıktı bu sırada niye sonlardayız ortaya çıktı Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. espriler İngilizce hiç anlayamıyoruz diyorlar thank ediyoruz biz de dinleyicilerimize buyursunlar efendim <gülüyor> Thank you. Welcome. Welcome. Please. Bak milyon dolarlar bulunuyor Türkiye'de. Neredeydi? Obta Kütahya. Kütahya'daydı. Çok güzel. Türkiye'de New York'ta da. Hemen bir başka şehre gidiyoruz. Mesela bir şeyi söyle. Bazıları ki Kütahya, bazıları ki New York. Aha dersin New York'ta çöpte ne buluyorlar? Çöpte dediğimiz de kenara bırakılmış. Dolar resmi Dolar es değil. Emmy ödülü bulunuyor. Ee, Amerikan Televizyon Akademisi Emmy ödülü. Emmy ee, e, ödülü bizi bulan da bir Türk. Ya abi ne olursa bize inşaat işçisi İsmail Çekiç e, bir tane çöpün kenarında buldu. 1950'li yıllarda verilmiş olabileceğini açıkladı. Emmy'ye de götürmüş, akademiye götürmüş. Yani Emmy Akademi mi? Artık? Küskün e, bir televizyoncu o zaman bıraktı. Üstündeki de şeyde ne is yazıyormuş? İsme sökmüş. yazmıyorlar mı Emmy'leri ya? Kanırtarak çıkartmış oktan. Nasıl Üzer plakayı mı çıkarmış Akademi bakmış bunun demiş ismi kanırtarak çıkartılmış Emin misiniz demişler evet kanırtarak çıkartılmış diye belli. New York'taysa o ya ıı, 80. Ci city'den bir oyuncunudur Ben <gülüyor> size söyleyeyim çok yalan çünkü onlar küskün evet. Bir de bilmediğimiz bir şey Türkiye'de yayınlanmıyor Daytime Emmy diye bir şey var Daytime Amy. Bu, hmm. Prime time öncesi işte sabah kuşağı, öğle gündüz kuşağı programları falan, falan filan. Ha, Gün, nasıl ay, gündüz içkisi onlar var? Onlar iyice zayıf programlar yani. Onların aman, ödüllerini aman. alan da lanet ediyorum demiş Amy. O da olabilir. Ama İsmail Bey demiş ki bu ödülü gerçek sahibine vermekse istiyor. Ailesine ölmüştür falan demişler. Çünkü. Sahibi de demiş ben bunu evden atmak için uğraştım. Karım istemiyor demiş evden. Bir de Emmy ödülleri hiç değişmedi galiba şeklen. Nasıl Oscar değişmediyse herhalde bu da değişmedi tabii, değil tabii. mi? Çünkü bizde böyle... Biliyorsunuz mesela... Durumuna göre. İyiyse seni, ödülü güzelleştiriyorsun. E, bizde öyle bir durum vardı. Zaman içerisinde değişiklik arz ediyor. Bunlar hiç... Şimdiki neyse 1950'de verilen ödülde aynı. Gıcık oluyorum demiş adam. Böyle demek ki yaşadığı bir şey mi var? Belki ya? de yani bu ödüllü adam çok aldı ödülü. Öyle de düşünüyorum. E, 3-5 12 tane yani. aldıysa mesela 13. şeydir. E versin o zaman takım bir... Takım bozulur yani. Hülleri'ye versin Altı altı dizdi şöminenin üstüne. 10 kere aday oldu Hülleri. hülleri? Bir, bir kere bile alamadı Hülleri o da, o da eziklik versin, ya. Ona versin. Başkasının Ne düğünü. bileyim şeye versin. Dexter'a Dexter şey yapsın. Kimsenin haberi olmasına gerek yok. Gitsin. Ben seyretmiştim. Sen hangi sene aldın bunu? Benim ya gönlümdeki emicisizsiniz ee, diye. Versin ya. ya yani. Valla ben olsam sormam ya. Hangi sene almıştır? Koskoca adam. Yalan mı söyleyecekler? Biz kaçırdık deriz. He yani. Sonuçta ben almadım. Artık, Artık ne kadar şey. çok veriyorlarsa bunu. Çok işe fayır. Hep beraber. Ne kadar çok veriyorlarsa ya bu emi ödüllerini. Yani valla... Keseceğim ya bu sene keseceğim emin ödülü ödülü. Bu bir sene vermesinler bir de şımarıklık bu belki de yani sanatçı şımarıklığı diye bir şey var ya. Aman hep Ama o da yani falan yeni falan. dizisi başlayan adama da ayıp değil mi? Tam dizi o kadar yatırım yaptık eminleri kaldırdılar demez mi? Adam? Ama şöyle bir şey de olabilir doğru. ya yani mesela eğer aktör ya da aktrist öldüğünde Amerika'da adetmiş ödülleriyle beraber ödülleri de mesela ayakkabıları bizde konuyor ya dışarı. Hı -hı. Ödülü de Hı -hı. çöpün <gülüyor> kenarına konurmuş birisi gelsin alsın diye. size de mesela duvar dibine ayakkabıları konur ya. Ya her sanatçının da müzesi yapılmıyor müze. E, tabii yani onu da ödülüne koyacaksın. Ne bileyim falanca programın doğru. prodüktörü veya dekorcusu. Ne yapacaksınız? Resmen onu? programda doğrular havada uçuşuyor yani, yani her dediğimiz ya. doğru. Ya yani. doğruların programı. Bir siz şey soracağım taban. sadece bu emirleri veren kuruluşa götürüp bu ödül gerçek mi diye sormuşlar mı? Evet sormuş işte diyor. Vallahi verdik biz vermişiz demişler. Ne zaman bunu bunu şu, şu tarihte 2010 yılında vermişiz falan gibimiş. Karışma var. Karışma var. anlaşılır kanatmış. o ya. Seri numarasına bakalım demişler. Bunu demişler. şimdi Adana'ya seri numarası ne ya Her ödülde seri numarası olur demiş. Evet demiş her ödülde seri numarası nasıl ya bugün bir sakızın bile seri numarası sakızın olduğunu biliyoruz. Sakızın seri numarası ödülü var Bir bakmışlar orada hakikaten bence hiç kimse ödülü çöpe atacağını düşünmemiştir. Buna seri numarası koyalım yarın öbür gün çöpe atıldık falan. Ben çöpe atıldı, falan atıldı demiyorum. Çöpün, Çöpün kenarına, kenarına komik ihtiyacı olan birisi alsın diye. İnsanlar takdir edilmeyi ödül kazanmayı isterler severler aç. Ya, o zaman çok ödül kazananlar şüpheli. Ben çok kazandım biraz da başkaları Ben, ben öyle düşünmüyorum küskün olabilir. <gülüyor> yani küskün. bir ve benim tahminim 80s'teden bir oyuncu kim olabilir? Bilmiyorum orada ben, küskün çok fazla ben de tutmadı düşün, olmadı ya. Evet, 80 yani, City olabilir veya şey e, Ali Makhbil. Alim Akbil. Alim Akbil'yle ama Kesin Alim Akbil gibi geliyor bana. Yazık olmuş ya. Amerika'da şey teknolojisi yok mu acaba eski? Çünkü metal de var o ödülün içinde değil mi? Metal. Yani Bilmiyorum. onu Bilmiyorum. verip mesela Lezzetli bir şey al karşılığında, var. karşılığında bir iki mandala. tane Oscar çıkar. Ma ben Çünkü o kadar gördüm, şey değil Biraz daha büyük. al, leyen al. Bir şey al yani oradan öyle bir şey Oktay yok. Oktay çöpü geniş dünya e yani sana birisi bedava leğen verse hayır mı diyeceksin ya? yani zaten gözden şey. çıkardım bir ödül gözden canı sağ olsun neyse e, yani İspanya'da bulunan kalıntılarda arkeologları şaşırttı hadi bakalım hadi buyur buradan yak kusura bakmasın da arkeologların artık şaşırmaya hiç hakkı yok yani zaten... taluk diyen dillerini şaşırmak için girmediler bu mesleğe ya. yani niye şaşırıyor en güzel mesleğin en lezzetli anı umduğundan daha güzel bir şey çıkması değil mi? Yani zaten onu şaşkınlık doktorun şeye şaşkınlığı gibi. yönde olduğuna bağlı ya. Burada karecik. Arkeoloji. Kapalı kutuyu kazıyorsun haberi. E tamam bir şey çıkacak. Bildiğin şey çıkması değil. Yani işte ne bileyim Roma'da kazarken sen Hit'e dair bir şey bulursan tadından yenmez ya. Yani öyle bir ama mesela kazanla ilgili bir şey çıksa Kazan derken? Yani kazan, arkeolo yazıyı, arkeologla ilgili şahsi bir şey çıksa mesela moralinde bozulabilir. Delisinin benzerinde kazan arkeologunun şey Dramını mi? biliyorsun değil mi? Ben... <gülüyor> yani öyle bir şeyler olabilir. Ama e, bu sefer e, şaşırmışlar İspanya'daki arkeologlar. E, bulunan bir grup Neandertal'in komşularından 12'sini öldürüp akşam yemeğinde yediklerini göstermiş. En yalan, şey. yalan. Ben biliyorum o hadiseyi. Özel olarak için, bu hadisim. Evet tarihe de geçmiş bir hadisedir. Zaten o dönemde tarihte çok fazla da adam olmadığı için yani tarihi her şey geçiyor. Bu komşuluk... ne, ne olmuş yani bu hadisede sizi akşam yemeğe bekliyoruz. Ne e. yiyeceğiz? Sen gel muhterem bilim. <gülüyor> komşu bir kabilenin hayır üç kabile varmış. Hı hı. İki kabile siz yemeye gelin demiş. Onları çağırmışlar. Ötekileri de bunlar da geliyor diye çağırmışlar. Ve en son çağırdıkları diğer şey kabileyi yapsam. yedirmişler. Tuza, tuza, tuza, tuzak kurup yemişler. Yani şaşırtmacalı da şey yapmışlar. Şaşırtmaclı diye geçer olur <gülüyor> ha. Şaşırtmaclı vallahi de olur. diye geçer. Ee, 12 kişi değildir. Ya o ne, 12, 12 kişinin yendiğini ben. nereden <gülüyor> anlıyorsun ya Bilmiyorum, muhterem? Kemiklerdeki diş izlerinden. Öyle bir şey yok. 12 kişi olsa... O mu Fahir ya? 12 kişi nasıl ya? Ne yerler? Aynı oturuşta. İki kabile diyorum sana ya. İki kabile? İki kabile Bak. oturmuş. Üç o gün cüzünün... oturduk Ege. Pusu Bak. kurmuş. İki kabile. İki kabile oturduk. Ne yandı? Kaç? 12 kişi yedik ve bir kuruş hesap ödemedik. Çok iyi. Çünkü o dönemde hesap dedik. Mağaranın içinde kemikler bulunmuş. Etleri sıyrılmış. Kemikler bulunmuş. Ya ne oldu? Orada yiyip ayrılmışlar <gülüyor> mı? en büyük kanıtı demiş. <gülüyor> ne demişler? Yani, oh yemeğimizi ha, de yedik. Yeğenin de kemiği bulunmadım ya. Yesen de yenilsen de Et, sonuçta etleri sıyrılmış ama. Hmm. Yeğenin yani kemiği, kemiği bulunmuş da o kemik. O kemi... Öteki kemik. Nezeti kemik diye görünen nokta. Bunlar yediler yemeklerini. Evet. Tamam. İki kabile. Üçüncü kabileyi yemeğe çağırıp yediler Tamam. Afiyet bal şeker olsun. Yediklerinde içtiklerinde gözüm yok. Gezip gördüklerini anlasalar kafi. Ama sorum şu. Bu adamlar yemeği yedikten sonra Yediler, içtiler, bir ağırlık bastı. Soda, bir... soda içtiler mi diye soruyorsun. Bir böyle tatlı bir şey oldu. Böyle bir rehavet çöktü. Hı. Bir gülüştüler bir işte sohbet bileyi nasıl yedik falan, falan falan. Böyle bir günün kritiği yapıldı. Sonra şey mi dediler? E muhtelim hadi bakalım kalkalım. Anca yarın işimiz daha kaç kabileydi. Ha ha ha falan. Kemikleri dedi. olduğu gibi bıraktılar mı yani? Ya öyle bırakılır. Kemikler mı? mağaraya taşınmış işte Mağaraya Bulaşık taşınmış. Ulaşılık taşınır mı mağaraya? Ya? Nasıl bulaşık? Abi o yemek yedikleri yerde mi duracak Abi. kemikler ya? Ya onu Mesela gömersin. Bulaşık. Çünkü kabileden birileri... Amcamlar ya size gelmemiş mi? Adam, adam komşu kabilesini yiyor. sen gömersin diyorsun ya. Haydi sen ka ne? kabileden öbürü gelir de şeyde ya. amcamlar size geldi ne oldu biz onları yedik mi diyecek? Ya bilmiyorum Amcası ya. 8, falan yok. Sekiz gibi çıktılar Zaten o, o zamanın kabilesi de değil. On kişi bilemedin on iki kişi. Yani kabileyi yiyince. Bütün kabileyi yiyen. Senin yerim falan. mi? He. Ha şey diyecek olursan olur. Üç kabile birbirinin akrabası zaten. kızalıp verdiklerini çok bilirler. Birbirlerine. Oktay bu olay Birbirleri. İspanya civarında mı oluyor? İspanyol arkeologlar İspanya'da yoksa bulur. mesela. İspanya'da bulunmuş. Yani başka yerde kalıntılar. İspanyol hani. Şimdi. Aa, ne derler arkeoloğun menşeğini şey yapmayayım da İspanya'da. Yam Tabii kalıntılar İspanya'da. Hmm. Yani arkeologlar e, çok kültürlü Zaten ortamlar. Zaten o, o tapas hadisesi de oradan çıkmadı. Neandertel'e yakışmadı. Hiç yakışmadı. İnsanın komşusuna bir hürmeti... Modern insanın atası diyoruz. Yani insanlıkla alakası yok yaptıklarının. Maalesef öyle. Biraz Bu ben, hayvan yaptıklar. Ben arkeologlar yani. tarafından biraz da abartıldığını düşünüyorum. Bu iki kabile arasında yani iki komşu arasında bir e, anlaşmazlık hepimizin zaman zaman yaşadığı. Tabii canım. Kimi zaman yan komşu. Hepimiz diyoruz zaman... şu komşuyu yani, bir gün yiyeceğim. Ya, yiyeyim senin komşuluğunu diyor. O orada yanlış anlıyor. Yani bu o kadar değil ya bir iki kişi iki kişidir. Ben 12 kişinin yiyeceğini ihtimal vermiyorum. Aynı gün mü yemişler yok yoksa yavaş yavaş <gülüyor> yemişler. Kabiliği? İşte o benim aklımdaki soru da o. Yani şimdi 12 kişiyi yemişlerdir de. Yani ya birlerini bağladılar tuttular ilk başta ikisini yok, üçünü yediler. bir de bir şey söyleyeceğim de her gün her gün de insan yenmez ya. Doğair. Hakikaten. Sen herkesi ne? kendin gibi düşünüyorsun. Bunu ben... sana Hayır, sık bozulur, sık söylüyorum. Her bozuluyor. Bu adam. Mantıklı. Milattan önce 3000'de falan benim hesaplarıma bin, göre yaşamış bin. adam. Ha. Yani o yüzden sen herkesi ev gibi düşünme. Yani. Milattan önce 3000'de ne andarlar olmaz ya? Kaç? Bir daha bin, daha daha. Bir Milattan önce 3000'de yani. en son görülen yerleri değil mi? Görülen Zamanla yerleri mi? mi? Ya daha eskidir. M.Ö. Yani. 11.000'de pırlanmış gibi yaşıyorlar. Değil, ya doğru şeyde. doğru 3.000 evet, evet. Belki gene yiyordur meraklısı adam. Hemen ha, Çünkü 30.000 30 olabilir. Şey diyordur ya yani, bizim geleneklerimizde var bu eski. falan. Değil. Nedir mesela? Komşuluğa kabile. Bana mesela. şöylesi mantıklı geliyor. Yani Hadi bu bir kalibiyle 15 kişi desen. 15 kişi bir adamı güzel hadi bol sırf etle ya doyduk bak, dese bir saniye, iki adam. Bir kalem var mı? Ege yaz. Kabile, yaz. Olur yani. yaz yaz. Kabile şefi. Şef. Tamam. Şef. Hanımı. İki Ay, büyük tamam. çocuk. Bir de küçük var ortanca. Neyse ortanca daha... Tamam, esas 5 kişi. Kişi, kişi. kabile Yaz kabile büyücüsü. Büyücü. Zaten büyücü. büyücü bekar olur. Büyücü bekar yaşlı. Bir tane onun yanında şey goblinle ee, Şifacı'yı ayırmayayım mı yazayım ben? Büyücü şifacı o şeydir. Ama bence gelişmiş bir kabileyse şifacı'yı ayırmışlardır. Tam gün yasası. Yaz şifacı. Şifacı tamam. Hanımı. Hanımı <gülüyor> bir de küçük... Küçük oğlan var. Çok şirin bir şey o. Oktay Şifacı. Çokça. Şifacı hanımı. mı? Yaz. Bir tane şey oluyor. Avcı. İri av iri adam oluyor. Savaşta. Ha, i̇ri. yerine. En, Şeyi şey diyor en ya. Güçlü. Neydi Oktay o şeyde çağırdıkları? Kabile pehlivanı diyelim onu. Yani, pehlivan diyelim. Pehlivan değil de daha güzel bir adı vardır onu ya. Mugallit mi? K kabilenin Mugallit'i. Aşil gibi mi diyorsun sen? Ha Aşil Aşil. Aşil <gülüyor> gibi değil de. Aşil'in karşısına çıkartmışlardı ya. Hektor! Ha işte Hector. O mu? Hector. Hector. Tamam yani Aşil veya Hector. Aşil slash Hector. Aşil slash Hector. Bekar. Bekar. Aha. Bu arada evet 35 35.000'de zaten roketliyor bütün e, şeyler. Evet. O, o nehrin etrafında do dolaşanlar Savaşçı ben, ben. sayısı ortalama yani bir manga adam olsa 10 12 kişi yaz. 12 kişi yaz. Bunlar yani, ne? Yani. Ne o 12 kişi yani? Savaşçıları manga var. bekar mı? Manga bekar. Bir de Yalnız Fahir bu senin yaptığın personel kabilesi personeli 50 kişiye falan çıkacak yani bu segekas ile falan baya yani bir de oraya sen şey yaz kabile baya pahalıya gelecek yani. E sen oraya bir de tavacı yaz. Tavacı, tavacı. tavacı. <gülüyor> tavacı var ızgaracı var. <gülüyor> tavacı neden? Aa falan. doğru lan i̇şte, kabine, olmadan nasıl? Kabilesinin aşcısı olmayacak mı? Kim pişiriyor bu kadar şeyi? Doğru, doğru. baya masraf kabilesinin yani. temizlik personeli var. Ondan sonra oh. muhasebeci var. Muhasebeci. <gülüyor> eee <gülüyor> değil. Sabit kitap Yaz ama sen o ızgaracıyı kesin yaz. Aslında şey de baz alabiliriz. Şirinlerdeki gibi. Yani ne var Şakacı orada? var. Şakacı var. <gülüyor> Mügallit daha senin mügallide geldi. Mügallit var. Şakacı olmadan olmaz. Bayağı bir var. adam var aslında düşününce. Kabile diyoruz da 10 kişi 15. 12 kişi. kişi. Ben size söyleyeyim. Anca yetmiştir. <gülüyor> yani ben de şey düşünüyorum. Yani aslında onların hepsi tek bir kabile de bölünmüşler. 3 4 3'e üç, 4'e bölmüşler ayrı yapıyor? ayrı kabile gibi. Tavacı şefi miydi onun gibi bir şey mi? Ya bir de şey de kendi arasında da bölünmüşler abi. Bir düğün sünnet abi. düğünü falan gibi bir şey olabilir. O da 3 gün bol, sürmüştür. 3 gün sürse günde 4 adamdan anca oktel. Senin hesabın... 4 kere 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12. <gülüyor> 12 olur. <gülüyor> bir kere çarpma bir kere toplama hakkım vardı mükemmel bir gün olacak...